Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası programıyla daha karşınızdayız. Hocam, hoş geldiniz hoş stüdyolara. Hoş bulduk efendim. Bugün insanın içindeki güzellik aşkını konuşalım mı? Konuşalım, hayır hayır. Musiki'den diğer sanatlara kadar her şey aslında insanın ilahi nameyi, yeniden söylemek istemesinin evet. o kainatı saran eşsiz güzelliği ritmi yankılamak istemesinden ibaret gibi geliyor bana insanın güzellik anlayış, arayışı ile ilgili neler söylemek istersiniz güzelliği arıyor muyuz güzelliği arıyoruz güzelliği arıyoruz ki şöyle e, isterseniz bir daha somut bir noktadan başlayalım Tabii. E, bizim bedenimizin ...bir takım ihtiyaçları var. Bunlar yemek içmekle başlıyor. Barınma, giyinme vesaire. Bunlar somut ihtiyaçlar. Hı hı. Hayatımıza... ...baktığımız zaman, kendimizi... ...çözümlediğimiz zaman... ...kendimizi tahlil ettiğimiz zaman... ...ki sadece insan bunu yapabiliyor. Kendini tahlil edebiliyor. Yani kendinin dışına çıkıp... ...kendisine bakabiliyor. Bu tam sizin... ...sağınız oluyor diyeyim bir manada? Hocam o hakikaten... E, ...insanı... İki e, husus ayırıyor diyorlar hayvanat aleminden. Bir kendini müdrik olması, self-conscious olması, Hı -hı. bir de tahayyülat, imgelem, ha, hayal hay kurabiliyor olması. İmgelem çok önemli o tahayyülat. Bedenimizin ihtiyaçları var, bunlar çok Hı -hı. somut, herkes bunları biliyor, görüyor. Fakat Hı -hı. biz sadece bedenden ibaret değiliz. Bir de ruhumuz var. Ruhumuzun da ihtiyaçları var bu alemde. Çünkü hayatı nasıl tarif ediyorlar? Ezelde yaratılan ruh, sobadan teşekkür eden eden bedenle birleştiği zaman hayat oluyor. Ruh bedenden ayrıldığı zaman da buna da memat diyoruz. Peki ruhumuzun ihtiyaçları ne? İşte onlar e, asli ve asil ihtiyaçlar ruhun ihtiyaçları. Çünkü ruhun geldiği yer belli. Ruhumdan yaratacağım Adam ona ruh üflüyorum, üfleyeceğim diyor. Cenab-ı Rabbil Alemin. O halde ruhun asli ve asil ihtiyaçları var. Bedenin ihtiyaçları somut. Zaman zaman da süfliyata kayıyor. Onu da altını çizelim. Bedenin ihtiyaçlarını mümkün mertebe helaller çizgisinde tutarsak ancak ruha bir imkan tanımış oluyoruz. İşte sanat dediğimiz aktivite, faaliyet, eylem, her ne dersek diyelim ruhun bu asil ve asli ihtiyacını ...karşılamak üzere... E, lütf lütfedilmiş bir... ...kabiliyet, bir yetenek... ...sanat bir yetenek çünkü, bir kabiliyet... ...ama herkese ...sanata ihtiyaç var... ...ama bazıları bu ihtiyacı karşılayacak... ...güçte yaratılmış... ...dolayısıyla... ...bütün insanlar... ...Cenal-ı Rabbül Aleminin... ...yarattığı... ...o eşsiz, muhteşem... nazir olmayan tabiata bakarak... Ondan bir manevi haz, eski tabirle bir telezüz, Tabii. lezzet duyarlar. Bir mehtap seyri, bunların en kolayıdır. Ve sürekli Kur'an-ı Kerim de bizi kainata bakmaya evet, davet eder. Evet, özellikle semavata bakmaya ve arza bakmaya davet eder ki hepsi beraber kainat oluyor. Geçen de derste bunları konuşurken işte evren, evren, ünivers, e, kainat... Ve Kur'an-ı Kerim'de alem kullanıldığını gördüm. Alem. Alem diyor yani. E, bu alemin içinde insan da var. E, dolayısıyla sanatın başlangıcı İslami noktayı nazardan ve insani noktayı nazardan bakarsak eğer ruhumuzun diğer bir manada söyleyelim duygusal alanımızın. Şimdi ruhu muazzeb oldu diyoruz değil mi? Esasında bir tarafımıza bir fiziksel baskı gelse... ...bir tokat yesek... ...bir manada... ...veya kendi kendimize... ...bir iş yaparken elimizi, ayağımızı acıtsak... ...canım acıdı deriz. Esasında acıyan can değil. Acıyan ne? Beden acıyor değil mi? Siz onu daha iyi biliyorsunuz. Sinirler bir yeri, bir acı merkezi var... ...vesaire. Ama böyle bir şey yok. Böyle bir etki yok. Fakat ruhumuz daraldı, muazzep oldu. Niye? Çünkü onun da ihtiyacı var. Güzelliğe, iyiliğe. Onun, onun ihtiyacı olan şey... ...Hüstü Mutlak'ın... ...onay çizdiği çerçeve. Bu alemde o Hüstü Mutlak her zaman göremiyor. Öbür alemde inşallah göreceğiz. Ama bu alemde göremiyoruz. Göremeyince o ihtiyacı... ...bil vesile... ...temin etmek gerekiyor. O da... ...yaratılıştan ilham alarak... ...yaratılışın güzelliğini görerek, hilkatin sihrine vakıf olarak. Sanat bence buradan başlıyor. Müslüman sanatkar hiçbir zaman yarat, yaratılmışla yarışmaya kalkmazlar. Müslüman sanatkarın özelliği odur, sadece... Ee, bir yankı mıdır, bir yansı mıdır, bir sada mıdır, aksi seda mıdır? Şöyle orken? ben, onu üzerinde biraz düşünmüştüm. Hı -hı. Hatta bir kitaba da yazdım onu. Ee, Hüsnü Mutlak'ın bu dünyadaki e, lütufları bazısı açık, bazısı gizli. Açık olanları her ruh görmüyor. Ee, sanatkar o açık olanları göstermek noktasında İnsanlara işaret ediyor. Bazen de gizli olan hüslü göstermek noktasında onlara bir rehberlik ediyor. Şimdi kamışlıkta kamış yetişiyor değil mi efendim? İşte islerden de mürekkep yapılıyor. Kamışı kesiyorsunuz. Terbiye ediyorsunuz. Ucunu açıyorsunuz. Ondan sonra kalem tıraşla, ama şimdiki gibi değil kalemtıraşlarla, kalem tıraşlarla. ...ve o isten mürekkep denen bir sıvı yapıyorsunuz... ...ve aharlı kağıda bir elif yazıyorsunuz. İnsanların bu elifi veya bu elifin başlangıcı... ...ikilam, bir güzel heyle, bir lafze celal yazılıyor. İnsanların bunu görmeye ihtiyacı var. Ama bunu sadece sanatkar yapabiliyor. Öyle bir lafze koyuyor ki ortaya yere ona baktığınız zaman gayri ihtiyari içinizden bir say sayha kopuyor Allah diyorsunuz yani. İşte sanat, sanatkar böyle bir hadise. Bur buradaki buradaki evet. hat mestur, gizli öyle bir hat yok tabiatta. Hmm. Ama mehtap gökyüzünde, yıldızlar gökyüzünde. Misbah, düzcacı, onları da sergidebiliyorsunuz. Ama buna da ihtiyacımız var. Bu mestur olan, gizli olan. İnsan o kamışı Bundan kalem olur diyor. Bundan da mürekkep olur diyor. Ahirli kağıt üzerine de o hattı yazıyor. Ve tabii devamı var. Sanatkarın vazifesi bu İslam dünyasında. Gizli olanı, mestur olanı hı hı. Ihtiyar, bütün ruhların ihtiyacı var çünkü diye düşünürüm. İslam sanatının özü bu Müslüm, mestur olanı göstermek. Bunu herkes gösteremiyor çünkü orada böyle hani paradigmanın e, aydınlanmayan yerleri var. Nasıl geçiş belli olmuyor. Ben de onu diyorum ki sanatkar önce e, eksersiz yapar, temrin yapar. Ama ondan özgün bir eserin çıkması için onun cemal bahçelerine kabul edilip tekrar dünyaya dön diye emredilmesi lazım. Bazısı kabul ediliyor o bahçelere Onlara orada bırakıyorlar dünyaya dön denmiyor. Den deyince o bir şey veremiyor. Hık hık söyleyemiyor bir şey yazamıyor da. Ama bir şey olduğunu hissediyorsunuz onda. Ama dön derse oradan aldığını buraya getiriyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi bir de psikiyatri tarafı Psikiyatri diyor. tarafından hocam bu meşhur bir şey vardır. Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ihtiyaçlar piramidi diye geçer. Hı hı. O ihtiyaçlar piramidinin en altına bedeni ihtiyaçları koyar. İnsan tekamül ettikçe ihtiyaçlar da e, yüceleşir. Ee, biraz daha üst basamakta işte sosyal aidiyet ihtiyacı vardır. Biraz daha üst e, basamakta e, kendini gerçekleştirme ihtiyacı vardır. Daha üstte dini ve estetik ihtiyaçlar vardır. Evet. Zannediyorum güzellikle hemhal olduğumuz her an e, bizi bu dünyayla sonlu olmayan çok büyük bir bütünün parçası olduğumuza ikna ediyor. Değil mi? Ya yani insan güzellikle karşılaştığı her seferinde Allah'tan bir esinti yüzüne vuruyor. Ve e, diyor ki yani bu dünya güzel, bu güzeli yaratan birisi olması lazım. E, onun mevcudiyetini bütün hücrelerine kadar hissediyor ben şahsen öyle tecrübe evet. ediyorum yani evet. güzelliği bir yamaçtan aşağı uçsuz bucaksız bir ovaya bakarken bir ya. gün batımını izlerken evet. güzel bir sanat eseri karşısında onu huşu ile tecrübe ederken diyorum ki yani bu dünyada güzellik varsa güzelliği yaratan da vardır Eyvallah. bu güzelliği bizim önümüze ee, Seren de vardır Burada çok mühim bir kelime kullandınız Bunu biraz açalım Bir, bir manzarayı bir güzelliği Tecrübe ederken evet. Bu bu bu kelimenin Biraz topluma yayılması lazım Deneyimlemek diyorlar bunu <gülüyor> evet. Açar mısınız bunu, bunu? Ne, ne demek bu <gülüyor> Hocam tecrübe etmek Dikkatinizle Rikkatinizle Bütün ruhunuzla orada olmak O ee, ...o hadise tarafından adeta emilmeye, içine alınma izin vermek demek. Ya, evet. Meşhur bir... E, sadece bakmak değil. Yani. Sadece bakmak değil. Evet, e, evet. Telefona kaydedip sağa sola ben buradaydım Eyvallah. demek değil. Evet, evet. O an orada olmak ve e, o görüntüyü mesela bir kamera imgesine zapt etmek yerine... ...ruhunuza nakşetmeyi düşünmek. Eyvallah. Ee, günümüzde tecrübe edemiyoruz zira çoğu zaman zihnimiz şöyle işliyor çok enteresan bir şekilde Ben bu güzelliğe tanık oldum ama acaba bu güzelliği başkalarına nasıl gösterir de kendimin imtiyazlı olduğunu onlara ispatlarım ya, Kendimizi es geçiyoruz bu arada kendimizi kendimize imal ediyoruz tabii. kendimizi imal ediyoruz tabii. kendimize gadir ediyoruz bu çok mühim bir şey kullandığınız kelimeler defalarca defa da hoşuma gitti dikkatinizde ve ricadinizde bütün duygusallığınızla tabi kendinizi ke onu... onu temesüledeceksiniz yani serbest bırakılmaya izin vermek Eyvallah. o yaşantının sizi alıp götürmesine izin vermek şimdi bir zikir meclisi şimdi o bir lütuf. tabi o bir lütuf... o bir lütuf çünkü şimdi hayatın güzellikleri çok değişik alanlarda e, kendini gösteriyor. Bir zikir meclisinde olduğunuzu düşünün. Hı hı. Aşırı derecede rasyonel bir adam... ...kendini o halkanın getirdiği manevi kudrete tam manasıyla teslim edemeyebilir. Der ki yahu bak şu adam kaşını gözünü oynatıyor. Şu ne tuhaf bir adam. Şunun kılı <gülüyor> kıyafeti güzel değil. Etrafını incelemeye başlar. Ne zaman ki... ...yani ben il hakkın tecrübe ettiğim için konuşuyorum... Evet. Ee, ne zamanki insan akılla uğraşmayı bırakıp hale kendini teslim eder... ...sonra o akıntının o akışın bir parçası oluyorsunuz. Bir zerre oluyorsunuz. Ve artık uğraşmıyorsunuz başka bir şeyle. Sadece o akışın içerisinde Tabii. ona teslim olmuş. Vazgeçtim. Ve Hatta. ve o güzelliği hocam bilhakim, o, o zerre olarak tecrübe etmek çok kıymetli bir şey. Sizin gibi bir sürü zerre var. Uçuşuyor havada. Onlarla beraber raks ediyorsunuz. Yani çok... ...çok kıymetli bir şey. Ve diğer zegrelere bakmıyorsunuz. Bakmıyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz <gülüyor> tabii. Siz bunu nasıl şey yaptınız bu sorması biraz e, abes kaçmazsa yani... <gülüyor> insanların bakıyorsunuz? Ve insanlar size anlatıyorlar bunu. Gittim şöyle bir mesleğe katıldım. İnsanlar şöyle tabii, şöyle... Tabii tabii tabii. Yani insanlar daha yeni mesela bir danışanımla görüşüyoruz. Çok zarif bir hanımefendi. Ta, tamamen böyle bir batılı eğitimden geçmiş... Ee, Umre'ye gitmiş. inançlı da bir hanımefendi. Eyvallah. Ee, umre'ye gitmiş. E, diyor ki Allah affetsin ben kendimi katamadım diyor orada ibadete. Ha, farkında diyor. olaymış. Farkında. farkında. Yani ben diyor işte çok pis göründü o Araplar bana diyor. Efendim şurası da bir nakısa gördüm. Şurada bir sıkıntı gördüm falan. <gülüyor> ee, şimdi oralara takıldığı zaman insan sadece akılda kaldığı zaman... Gönle inemiyor Gön, gönül e, gönülden tecrübe ediyoruz. Tecrübe çünkü. edemiyor değil mi? Tecrübe, tecrübe edemiyor, edemiyor evet. Ya. Gözlüyor yani, sadece. Halbuki o tecrübe kalbine kadar e, eğitiyor. Tabii. Kalp kalbe bir eğitim veriyor, kalbi terbiye ediyor. Şöyle ben onu müşahede etmiştim kendi şahsımda, büyüklerimden dinlediklerim, Mevizalarda da kalbe tatmadığı hazları tattırmak lazım Aha, de, demişlerdi. Çok güzel. Hı -hı. Nasıl zihne Tatmadığı bilgileri, bilmediği bilgileri açıyorsunuz. Mesela benim birçok tipiktir bu. Hatta genç bir dostla tekrar bizim matematik çalışmaya başladık. Bu felsefe tasavvuf çalışan doktoru Hı -hı. yapmış bir dost. Dedim ki senden biraz matematik çalışacaksın. Niye? Zihni açmak noktasında kalbin de açılmaya ihtiyacı var. Zihin bilgiyle açılıyor, felsefeyle açılıyor. Kalp hazla, duyguyla açılıyor. Tabii kalbe işte deneyimler ve bu her zaman da olmuyor. Malumunuz siz de biraz evvel e, tembih buyurdunuz. Yani e, bunlar birer lütuf. İhsan. Allah'ın ihsanı. Ve kalp o zaman başka hazlar tadınca zenginleşiyor. Hatırlıyor ben filan zamanda filan mecliste şöyle bir duyguya kapılmıştım. Ne kadar latif çok Hocam hoş. çok, çok hoş. güzel bir söz var. Aklın unuttuğunu Kalp hatırlar diyor. Eyvallah. Kalbin de bir hafızası var. Muhakkak. Duyguların bir hafızası evet. var. Hatta pek çok şey bizim belleğimizi duyguların hafızası sayesinde yer ediyor. Yani pek çok hadiseyi unutuyoruz. Fakat bize duygusal olarak bir yoğunluk yaşatan hadiseleri unutmuyoruz. Dejavü dedikleri bu diyeyim Evet, yani bazı şeyleri yeniden yaşamış gibi tekrar tekrar ben, hatırlamak. Ben bunu hatırlamıştım etmen. sanki vardı. Evet. O duygu esasında duygu geliyor bize, kalbimize düşüyor yani. Ne mutlu bize ki böyle bir e, donanımla donatılmıştır elhamdülillah. Yani bir hatırlamasak ne olacak? Abi, bilgi çok önemli ama duygu daha da önemli. Benim hayatımda böyle olmuştur yani. Şimdi kimi e, yazarlar günümüzde düşünürler diyelim, psikoloji düşünürleri. Diyorlar ki Descartes yanlıştı. Evet. Descartes'in hatası diye bir kitap yazdı. Ünlü bir nöroloji profesörü Amerika'da evet, evet. Antonio Damasio diye Descartes'ın hatası o e, Descartes yanılgısı Türkçesi. Evet. E, Descartes error İngilizcesi. Evet. O diyor ki düşünüyorum o halde varım yanlış diyor artık diyor hissediyorum o halde varım evet, demesi lazım evet. diyor. Evet. Evet. Bir kalbim var o halde varım. O halde varım. Evet hocam mesela bu güzellik arayışında müziği mesela nereye oturtursunuz? Bu güzellik arayışında bu Hegel'in bir tasnifi var malumunuz. Orada sanatları tasnif ederken somuttan soyuta doğru gidiyor. Hı hı. Ee, tabii ben buna eski yıllarda baktığım zaman çok takdirle bakmıştım ama şimdi artık o kadar bakmıyorum ama bu batı zihniyeti bir tasnif yapar. Bizim orta çağdaki düşünürleri işte iyi kötü okumaya çalışırken Orada da taslefin çok önemli olduğunu gördüm Hegel'inki somuttan soyuta gidiyor Kullanılabilen ve fayda sağlayan da Yani maddi olarak kullanılamayan ve fayda sağlamayan Maddi olarak söyleyeyim bu fayda ve kullanma meselesini Bir noktaya orada muski en üstte oturuyor Hatta bu İsveç'te bir ara okumuştum onu da ...Selma Lagerlöf diye bir yaz, hmm. yazar var. Evet, evet. Onun yerler ile gök arasında dediği... E, ...hikayesinde Musiki'den bahseder o yazar. E, Musiki böyle bir yerde. En altta da mimari vardır. Çünkü fiziğin kuralları ile bağlıdır. E, efendim ve kullanılır insanlar tarafından. Ama ben sonra düşününce Musiki'nin de... ...akustiğin kurallarıyla ile bağlı olduğunu e, gördüm, anladım... Ama gene de onu söyleyelim. Özellikle bu teknolojinin böyle gelişmediği dönemlerde muski çok nadir, çok ender elde edilebilen bir sanat. Çünkü özel insanlar ve özel zamanlar gerekiyor. Tabii İslam dünyası bu açıdan bakılınca çok verimkar bir dünya. Şimdi geçenlerde işte yine de problem oluyor. Bu yükse ses yükseltici cihazlarla ezanı Muhammedi. Ee, arabayla otoyoldan gidiyoruz. Şehir içinde ama otoyol gibi geniş yol. Gürültü patırtı trafik. Yatsı ezanı okunuyor. Pencereyi açtım. Dedim ki iyi ki bu ses yükselten cihazlar var. Aksi halde bu trafikte ezan duyulmaz. Doğru. Tabii. tabii. Ve güzel bir yatsı ezan dinledim. Araba gidiyor. ...farklı mescitlerden... ...bir yerden mesela... Allahu Ekber, Allah Ekber... ...bir sonrakinden Eşhedü En la, ...bir sonrakinden Hayyale Selah... ...filan böyle bir maca geçtirdim... ...hatta bunu yazayım diye de düşünüyorum yani... Hı -hı. ...bir manada itiraf-ı zunup... ...eski şeylerimden çok yüksek sesle... Falan, ...onlardan tevbe babında... ...Müslüman dünyasında... ...Muski her anda var... ...neden? Çünkü Ezan-ı Muhammed'i... ...daha gün doğmadan başlıyor yatsı vaktine kadar. Hele şimdi eski zamanlarda bunun temcidi salası vesaire Şimdi çok şükür yine cuma akşamları en azından yani cuma geceleri yalnız söyledim. Perşembe akşamı. Müslüman günü geceyle başlar. Hı -hı. Önce gece gelir. Cuma gecesi gelir. Sonra e, cuma günü gelir. Hı -hı. E, sala okunuyor minareler. Minareler değil de artık gene den diyelim ona isterseniz. Bu çok mühim bir şey. Ruhu e, diri tutuyor. o Oradaki sadaha. Her memleketin de kendine göre bir ezan tavrı var. O da çok güzel. Renkli bir şey. E, dolayısıyla musiki benim için. E, Tabi musiki bizim e, yani klasik Osmanlı literatüründe şiirle beraberdir. Yani şiirin o çok vurucu gücünü müzikle birlikte size sundukları zaman e, çok farklı bir boyuta taşırsınız işi. Bunu da kimler yapıyorlar? Naat Hanlar yapıyorlar. Efendim Kaside Gül'ler yapıyorlar. Evet. Onlar yani Mevlid Hanlar yapıyorlar eski zamanda. Kavvali müziği vardır ya Pakistan'da Nusret Fatih Ali Han. Duydum hem şey hem naat-ı şerifler okurlar hem müzik yaparlar. Evet, yani evet. E, Çok derinlemesine e, mistik ve tasavvufi bir müziktir. Evet, evet. Zaten yani müziğin her türü bana sorarsanız ruhun bir feryadıdır. Hı hı. Bu Bidusların müziği de ruhun bir feryadıdır. Niye mahrum kaldım? Kendinin bilmesine ihtiyaç yok. İçindeki ezelden ona üflenmek olan ruh feryat ediyor. Hocam onunla ilgili bir şey nakledeyim. Bir Buyurun. müsaadenizle anekdot. Bir yazar diyor ki bir sosyolog. Beatles'ın ünlü şarkısı. I wanna hold your hand. Elini tutmak istiyorum. Hı -hı. Bir neslin feryadıdır diyor. Ip, Çünkü annesiz büyüyen bir nesil. Evet. Anacığına geliştir. Onlar anlayıcıklarına hitap ediyorlar, bir sürü genç adına evet. elini tutmak istiyorum anne, elini tutmak istiyorum, beni bırakma, beni öksüz, kimsesiz bırakma. Evet. Yani bu annesizlik, babasızlık mevhumun değişik psikolojileri tercüme edilme durumu vardır. Mesela Almanya için de Hitler'in yükselişini endüstrileşme ile beraber babasız kalan bir toplumun çok kuvvetli bir baba arayışı olarak kimi yazarlar yorumlar bu Beatles'ın da feryadı annelerin iş hayatına girmesi annelerin çocukların anne derden mahrum kalmasıyla beraber o dönemde İngiltere'de bir feryat olarak yorumluyorlar mutlak bakın ben bunu bilmiyordum ama yani belirli bir muhteva ile ee, ...sosyal hadiseye baktığınız zaman... ...zaten oradan şey çıkıyor... nedir. ...Biddles'ların işte o unuttum... ...şimdi sen de en, en sonuncusu da öldü onlardan... Ee, ...bizim gençliğimizin... ...meşhur şeyleriydi... ...müzisyenleriydi onlar... ...orada onların ruhu da... ...aynı... E, ...ruhtan üflenmiş... ...o ruh da bir şey arıyor... ...adam onun ak, adı, ak, e, ismini koyamaz... ...aklen baktığı zaman bilemeyebilir ama ruhu istiyor. İşte o da aymana hold your hand şakası olarak bakın onu ben hiç bilmiyordum sizden rol hmm. etti. Yani o esasında bir anne eli üzerinden Cenab-ı böyle alemine uzanan bir feryattır o. Tabii. Almanlardan da aklına geldi biraz evvel söylediniz. Almanlar Vaterland derler. Hmm. Baba yurdu, baba baba yurdu. Baba yurdu. Biz ana yurt deriz, onlar baba baba yurdu hmm. derler. Biz baba ocağı deriz. Bu çok önemli bir şey yani. Demek ki onlarda da baba eksikliği, babalar savaşlara gitti, işte sanayi devrimine girdi, şu oldu, bu oldu. Hitler'in yükselişi, tabii sosyal hadisi aynı zamanda ciddi bir toplumsal psikolojiye dayanıyor değil mi? Bir eksikliği ifade ediyor. Tabii, tabii. Demek ki hocam baba ocağı, ana kucağı. Ana kucağı, evet. Evet ama biz anacı toplumlar ana yurt diyoruz. Ana yurt diyoruz. Biz, evet yani. <gülüyor> Bu da enteresan ve, ve biz, bir şey. Malum gömülürken, kalkındırılırken evet. annemizin adı geçer. Hmm. annemizin çocuğu olarak biz çünkü doğum doğumumuz kesindir yani. Evet. Öyle evet. öyle geçer yani. Ee, evet bu ayrıntıya hiç dikkat etmemişim hocam. Enteresan. Öyle geçer yani. Hı -hı. ...filanın oğlu filan diye geçer bizde yani. Evet. Evet, sizin musikiyle... E, ...iştigaliniz bizim nasıl hocam? Bizim aileden geliyor benim. Evet. Benim yani anne tarafım... Hı hı. E, ...annemin dayısı meşhur Hafız Sami. Hı hı. Onun yetiştirdiği... ...benim dayım Hafız Cevdet Efendi. Ve ondan sonra... ...onun ikincisi... E, ...bir hastanede... Daha sonra tabii tekkeler kapandıktan sonra... ...Zakirbaşı olan Necati Efendi. Ben yani çocukluğumdan itibaren Mevlid, Kaside, ilahi hı hı. ...bunlarla büyüdüm evde. Tabii ki Kur'an tilaveti, aşı şerif, İstanbul ağzı. Peki hocam, böyle bir... E, Tartışma oldu bir dönem çok böyle çok daha fıkı eksenli bakan kurallar eksenliğinde bakan ama geçmiş tecrübeleri biraz neredeyse yok sayan daha katı selefi neredeyse diyebileceğimiz bir bakış musiki. ...işte yok enstrüman kullanılmalı mı... ...kullanılmamı mı, çıplak sesle mi olmalı... ...filan gibi... ...bunlar mesela sizin büyüdüğünüz ortamda... Hiç etkilemedi. Hiç, etkilemedi. yani böyle bir şeyin esamesi bile okumuyordu belki de. Hiç, hiç bunlar aslında çok modern tartışmalar gibi geliyor bana hiç bir yandan da. Hiç konuşulmadı bunlar çünkü... Evet. ...orada niyet belliydi... E, da yani e, haram kılınmamış... ...çok net olarak gözüküyor. Hı hı. Ve böyle yaşadık... ...ha bu... E, Şimdi biz, ben onu hep so söylüyorum yani Kendime de söylüyorum Etrafıma da söylüyorum İnsan dini kimden öğrenir İnsan dini insandan öğrenir hı hı. Kitaptan öğrenmez ee, Yılda birkaç sene önce e, Genç bir böyle Konuşuyoruz O dini hassasiyeti olan bir insan e, Bir başka e, Kimsenin biraz böyle e, Yani e, izah edemediğim tavırları olunca Hocam dedi, bizim nesil dedi, dini kitaptan öğrendi dedi. Hı hı. Ama siz dedi, dini kitaptan değil, insandan öğrendiniz dedi yani. Şimdi biz dini insandan öğrendik. Ve e, o insana öyle itimat ettik ki, e, neden? Çünkü o insan e, davranışlarında tenakuz e, barındırmadı. Biz hı hı. ona inandık. Ben şimdi işin özüne döneyim. İslamiyet'i insanlar kimden öğrendiler? Yine bir insandan öğrendiler. Ve ona inandılar. Neden? Çünkü onun hiçbir tenakuzu yoktu. Güzeldi. Emindi. Benim bilemediğim bir sürü nezih, efsafı vardı yani. Böyle bir hadise. Hiç de i̇şte şey olmadı. Çünkü kalbimiz o seslerle, o lafızlarla Mutmain oluyordu ve arınıyordu yeni tabirle. E, saflaşıyordu. Dünya gailesi, dünya endişeleri, dünya aşkları en azından o eserler okunurken hayatın dışına itiliyordu. Eh, bu da bizim için kafiydi yani. Bugünü hiç karıştırmıyorum. Negatiflerle benim işim yok. Bizim işimiz pozitiflerle. Çünkü öyle derlerdi yani. Ee, biz filana filana tahmin edeceğimize Efendimiz'e bir salavat okuyalım Ne kadar güzel bir Çünkü prens Çünkü derlerdi hı. nefes sayılıdır Çok güzel hocam Annem de onu söylerdi Ben böyle küçükken biraz işte Başka şeylerle hani Malayhane hani uğraşırken Oğlum nefes sayılır. Peki ne yapayım anne Efendimiz'e salatü selam oku Böyle hani 8-10-12 yaşlarında Bir acer haliniz var ya hı hı. O zamanlarda oluyor bu işler yani Efendimiz'e salatu selam İnsan sözlerinin Hocam geçen bir antropoloji Makalesi okuyorum diyor ki Üçte ikisi dedikodu <gülüyor> İnsan çok enteresan Hep başkalarından bahsetmek istiyoruz <gülüyor> evet, evet. Tuhaf bir şey Bu diyor Zimbabwe'nin Kırsalında da böyle diyor Londra'da bir Öğrenci kafeteryasında da böyle diyor yazar Allah Allah Şeytan, Kültür, şeytan, her, şeytan her yerde aynı Evet şeytan aynı <gülüyor> Evet <gülüyor> Evet. Zimbabede de var evet. Londra'da da var evet. her yerde Başka insanlardan bahsetmeyi e, Seviyoruz Başka insanları anlatmayı Acaba Onları hikayeleştirmeyi Kendimizi mi ediyoruz başka insanlardan Tabi tabi hocam Onu siz Dedikodunun çok... fonksiyonu bence o Dedikodu e, Hattın diğer ucundaki insanı yani gıybeti yapılan Veya dedikodusu yapılan insanı Tahfif eder küçültür Bizi de ona karşı e, muktedir ve daha güçlü bir pozisyona getirir. Böylece insanlar aslında gündelik hayatta biraz da eziklik hissettikleri, öfkelendikleri, kızdıkları insanları devalüe ederler, e, değerden düşürürler, kendilerini yükseltmiş olurlar. Psikolojik bir şeyi var, e, faydası var. Devalüasyon her zaman paralel olmuyor demek ki. Tabii, yani. tabii. Kişile, Kişilikleri ediyor. de devalüe ediyoruz. Bakın sanattan nerelere geldik nerelere ama... Geldik? ...açık uçlu sohbette böyle bir şey tabii, yani. Tabii, tabii. Akış. Dedik ya evet. hocam, akıp gidiyoruz. Mesela ben hatırlıyorum Eyya Mübareke. Leyale Mübareke de... ...o geceyle ilgili... ...bir şey okunur. bir Mesela peder bir ufak... ...mevize anlatır vesaire. Sonra bir iki ilahi. Bir dua ile bit, biter iş yani. Çok da şeye... ...ve bunlar evde yapılan şeyler. Bazen başka cemiyetler de olur yani... ...tekkiler kapatılmış ama... E, ...Efendiler'in evleri müsaitti... ...çok büyük bir cemaat olmaz... ...ben bahsettiğim yani 50'li yıllar... kıkların sonu 50'ler hatta 60'lar yani... Hı hı. E, ...mütevazı ama... ...ruhaniyeti olan meclisler olurdu... ...orada insanları görürsünüz... ...nasıl tebrik ediyorlar... ...insanları... E, ...nasıl karşılıyorlar... ...jesleri, mimikleri... ...oturmaları, kalkma. ikramı görürsünüz... E, ...kararında bırakılan ikramlar... Madde. Ondan bahsedebilir misiniz hocam? Kararında bırakılan ikram ya. için bugün çok mühim iki prensip öğrendik sizden. Estağfurullah. Ee, Estağfurullah. Bir tanesi filana tan edeceğimize efendimize selatü selam okuyalım. Evet. Ee, sayılı nefesi <gülüyor> nefes. kötü ile tüketmeyelim. Evet Olumsuza mi? odaklanarak, evet. olumsuzu konuşarak heba etmeyelim. Sayılı yani. nefes. Hakikaten evet. sayılı. Evet. 3000, 5000 bin, milyar bilmem ne ama sayılı yani. Tabii, <gülüyor> tabii Sayılı. <gülüyor> Evet, bir tanesi de. Bir tanesi de ikram şimdi mesela ikram başka şeyler de var muhakkak ama e, bu da çok çarpıcı çünkü günlük hayata hemen uygulayabileceğimiz bir şey. Evet, evet. E, i̇kramın kararlı olması. kararlı olması Bunu da biraz tavsiye etsek. İkram yani külfet olmasın. Hem ikram edene hem ikram edilene. Hı hı. Hem ikram çok edene güzel. hem ikram edilene. Hı hı. Çünkü ikram külfet haline gelince o toplantının miyarı oluyor, o toplantının ekseni ...mihvere haline geliyor. Efendim toplantıya gittim ama bana bilmem ne ikram etmedi. Toplantıyı hazırlayan zat da, yapan zat da... ...yahu ben şunları şunları yapmazsam... ...hakkımda şöyle şöyle derler deyince... ...toplantının manası sadece ikram oluyor. Şimdi ben görüyorum bu medyada yemek programları var. Hı hı. Bu nimete karşı büyük bir yani... Kelimeyi kullanayım, izin veresin, edepsizlik hı hı. bu yani, o nimet. Bizim çocukluğumuzda ekmeğe nane aziz derlerdi yani, suya mai mülezzes. Bunlar iltifattır, hürmettir bunlara, bu ikisi olmaz, hayat olmaz. Nanı aziz ve ne dediniz mai hocam? Mülezzes. Mai mülezzes. Mai mülezzes. Bunların ikisi olmazsa hayat olmaz, şimdi ekmek yeme diyorlar. Hı -hı. Neyse burada kalsın bu. <gülüyor> Şimdi ne diyorlar hocam Ek, Ekmek yemeyin diyorlar ya Hı -hı. Ekmeksiz hayat mı olur Hı -hı. Ha, Kararında Tabi ki tıka basa yersen Ama bütün yemekler öyle İkram e, evet. Tabi ki yani Mesela şöyle buyurmuşlardır e, Meyit ziyareti gibi olmasın Orada ikram e, sadece okumak olur Ama siz eğer bir şey yapıyorsanız ee, mesela diyelim ki bir kandili günü millet oruçlu iftar açmak için geldiniz ve iftardan sonra bir çorba işte bir yemek filan bu kadar veyahut yastıdan sonra gittiniz yastıyı beraber <gülüyor> kılacaksınız ee, işte şeyden e, ibadetü taattan işte okumadan sonra bir çay bir kağıdı yanında bir iki küçük bisküvi bakkaldan alınmış tamam bu kadar bir çay daha sonra sokakta zaten Herkes evine çekilir gider. Sohbet de çok uzamaz. ikramda da çok uzamaz. İşin özü bir araya gelmek, toplantı olmak ve bir mesajı o geceyi eski tabiri söyleyelim ihya etmek. Canlı hale getirmek. Hı hı. Nedir o canlı hale getirmek? Yani sizin kalbinizde biraz ben çok mühimdi o kelime tecrübe etmek. Ben filan gece filan yerde filan hatırayı yaşadım. Ruhum telesuzetti kalbime bir yeni kapı açıldı bir bahçeye beni soktular. O haz kalbimde hala duruyor şeklinde. Evet, Eyvallah. Nerim Topçu da vardı mesela hı hı. kalbi diyor hala ee, o Hugo'ya attıkları Hugo'nun filan filan eserinde taksif ettiği kadar saftı diyor birisi için yani. O, onları tanımış ama kalbin safiyeti kalbin hı hı. yeni bir mecraya akması yeni bir macerayı tanıması esas olan o onu yemeye içmeye boğarsanız tabii bir de şimdi giyme kuşama işte dedikoduya boğarsanız kalp boğulur hı hı. nefis haz duyar ondan ama nefis çok nankördür nefsin hazı aman yarabbi kalbin hazı mühimdir Böyle bir macera işte eskilerin şeyleri. Yani bedeni ve bedenin iştihasını çok doyurduğumuz zaman evet. arzuları e, ne olursa olsun hep karşıladığımız zaman evet. arzularla e, ruh arasına bazen bir set örmediğimiz zaman evet. hep arzulara tabi olduğumuz evet. zaman insan bedeni hazlarda boğulur ve, ve fakat kalbi hazlardan geri kalır. Hiçbir şey olmaz kalpte. Evet. O beden kalbi sonunda da e, mahveder gider yani. Mühim olan ruhun Hı -hı. telezzüz etmesi, kalbin safiyete ermesidir. E, eski, burada tabii yani e, şiir ve muski burada muski deyince yani bir naati, bir kasideyi, bir ilahi. ...ezgiyle okumak... ...tabii tabi orada da bir şey daha... ...söyleyelim... ...tasannu kesinlikle yapılmaz... Hı hı. ...yani sanat gösterisi... Hı hı. Ee, ...öyle insanlar... E, ...gelirdi... ...göstermek için... ...eskiler benim yetiştiğim... ...zevat... E, ...hafifçe tebessüm ederler... ...ve uygun bir şekilde... ...evladım bu gösteriyi burada yapma... ...bu bir ses cambazlığıdır... Olmaz. Sen tabi yol akışa, o gelirse gelir derlerdi yani ilham meselesi, hadise. Ee, akrabosiye gerek yok. Kendiliğinden, Kendiliğinden olması lazım. Ruh eğer biraz evvel bahsettiğiniz zerre olma noktasına ererse zaten o ezgiler, yeni tabirle o nagamat akıp geliyor. Mesela bu işte zikrullah da okunan ilahiler vesaireye baktığınız zaman diyorsunuz ki bu böyle adeta yani fazlası atılmış. Üzerinde hiçbir fazlalığı olmayan. Hani Yahya Kemal'in Poezi Pür dediği saf şiir. Hep aklıma gelir. Roden'in heykel meselesi. Diyorlar ki bu heykel nasıl yapıyorsun? Bir mermer kitlesi alıyorum diyor. Fazlalıkları atıyorum diyor üzerinden. Öyle oluyor işte. Hayatta sanat, e, hayat sanatı diyelim hocam. E, lafı öyle e, bağlayalım. Ya, hayat doğru. sanatı da fazlalıkları atma sanatı i̇şte hocam. İşte o kadar, evet. evet. evet. Bir geçtalt egzersizi var. E, çok geçtalt egzersizinde böyle tasavvufi umdeleri çok e, gönderme yapan, onu andıran e, unsurlar var. Diyor ki terapist, grup terapisinde. Şimdi diyor herkes diyor kendini mağrur eden, kendine kibir ve gurur veren e, taraflarını bir bir saysın diyor. İşte diyorsunuz ki mesela ben diyorsunuz evet. profesörüm falan. At şunu diyor. At şunu ya, ateşi yaktık diyor ortada. At onu diyor. Sırası bir daha size geliyor. Evet diyor şimdi ne var diyor. İşte yazarım diyorsunuz mesela. Attık diyor yazarlığını da diyor. Öyle her, her turda sizi soyuyor böyle. Şeyden... Maddi göstergelerden, maddi e, efendim ma, e, madalyonlardan, rütbelerden sizi tek tek soyuyor. En sonunda onu atıyorsunuz, bunu atıyorsunuz, şunu atıyorsunuz. Ne kaldı senden geriye diyor? Hiç. Ne kaldı senden geriye? O kadar mühim ki hocam bu soru. Evet. Bütün dünya ile ilgili, dünyaya kendini gösterdiğin, dünyaya onun içinden göründüğün rütbeleri attığın zaman. Ne kaldı? Hazreti Yunus'la ilgili bir e, kısa nakledilir. E, yani bizim Yunus emremiz. Ben aradığı bir dilim ona Hazreti Yunus eyvah demek istiyor. Çok eyvah. mübarek tabii, olduğu tabii, için. Tabii, tabii, tabii, tabii. Yani pe peygamber Yunus aleyhisselamla yani, karıştırmamak da, için. Eyvallah, e, her neyse. işte Mesnevi'yi okutuyorlar ona. Hmm. <gülüyor> Diyor ki. Mübarek diyor. Çok e, uzun yazmış Bilmiyorum. diyor. Çok uzatmış diyor. Eyvallah. Ete kemiğe büründüm. Yunus diye gördüm diyor. diyor. Evet, evet. Yani insanın tüylerini diken diken eden bir şey. E Ete büründüm. E, büründüm e, Yunus diye göründüm. E burada da bir vahdi vücut var. Böyle çok gizli alttan tabi Başka evet. bir başkası yok zaten yani. <gülüyor> tabii. Onu evet. e, rahmetli Selçuk Eraydın'ın Fihi Mafihe yazdığım Ön sözü okuyordum. Siz Tanıdınız mı Selçuk Bey'i? Mahir Bey de tanıyor. Evet, Allah rahmet eylesin. Tabii. Ben de böyle çok az, böyle bir iki defa sohbet etme Mehmet, imkanım oldu. Emin olmuştum. abi'nin ona güzel bir mektubu vardır, vefatından sonra yazmış. Öyle mi? Onun haberi yoktu. Emin abi de kaybettik, Emin Uşak. Allah rahmet, etsin evet, ona Allah da. rahmet eylesin. Ee, orada. E, diyor ki ikilik, ikiliğin olduğu yerde Mevlana'dan bir misal veriyor. İkiliğin olduğu yerde e, birliğe geçit yoktur. Şöyle ki diyor, İki kuş diyor, iki canlı kuşu birbirine bağlasan uçabilir mi diyor. Uçamaz diyor. Peki ölü bir kuşu canlı bir kuşa bağlasan uçabilir mi? Uçabilir diyor. Yani sen benliğini öldüreceksin, evet. haktan gayr hiçbir şey kalmayacak. O zaman evet. işte ikilik birlik olur diyor. Eyvallah. Misal çok güzel değil mi? İki canlı kuş birbirine bağlı. Çok evet. Yani çok. Iı, ee, ...Hazreti Mevlana'da da bütün tasavvuf şairlerinde de çok muazzam şeyler var. Bence yani Hazreti Yunus'a göre çok yazmış. Bize göre az bile yazmış. <gülüyor> Bize göre az bile yazmış <gülüyor> <Anladım>. evet. <gülüyor> oku oku çünkü hoşumuza gidiyor yani. Öyle biz biz, biz okuyoruz abi yani biz tüket, tüket, tüketim toplumu yani. Bu çay için yazılmış. Cenab-ı Mevlana ya Allah himmetini düzeyemize sahip anetsin. Amin, yani. amin amin amin. Böyle... Evet poezi pür ıı, Saf şiir Saf şiir, saf yani. şiir. E, Müzik de öyle yani bakıyorsunuz e, Mesela ben bunu şeyde görmüştüm Bu ıtının tekbiri ve salat ümmiyesi Hı -hı. İşte bu mevlitlerde her hatim cemiyetlerinde Hı -hı. okunuyor Bayramlarda vesaire Çok etkileyici bir şey ikisi de segah bunlardan Çok ağır başlı ve mahzun bir makam Ondan sonra sonra yıllar sonra notalarını gördüm. Şimdi insan ne bekliyor? Böyle çok şaşalı notalar yazılmış filan. Gayet basit. Hmm. Çok basit yani. Allah Allah. O zaman dedim ki bu yani sehli mümteni. Çok kolay gibi görüner. Görünür fakat söyleyemezsin. Yapamazsınız yani. Tabii. Yani o işte her zaman olmuyor. O büyük sanatkar ona veriliyor. Hadi sen bunu bu İnsanların diliyle söyle. Bu insanların kulağına hoş gelecek tınılarla söyle deniyor. Benim itikadım odur. O da söylüyor. Yani. Tamam. Hala yüreğimizi titretiyor. Ve inşallah tabe kıyamet titretecek. -tit Çünkü bizim o seslere ihtiyacımız var. Nasıl yemeye içmeye ihtiyacımız varsa ruhumuzun da o ezgiye, onameye. Ve o söze ihtiyacımız var. Hocam müzikte çok enteresan bir şey var. İnsan alıp götürüyor tabi. Ama şey de öyledir. Yani mesela hani siz deneyinlemek o çok mühim bir şey. Başımdan geçen bir şeyi anlatayım biraz da kendime pay çıkarayım bu arada. Estağfurullah. Hatta ilgili bir halen devam ediyor da filan. Ee, ...Uğur abi dedi ki... ...sen hatlara bak dedi bana yani... ...gözün terbiye olsun... ...tabii öyle söylemiyor ki... ...çok kibar nazik bir insan... ...Uğur Derman... Tabii. ...ben de bakmaya başladım... ...8-10 sene... Ee, ...sonra... ...o beni alıp götürmeye başladı... ...o zaman bu Mimar da ...hocalık yapıyorum... ...onun yanında da... E, ...Nusretiye Camii var... ...kuşak yazısı zannediyorum süre Mülk. Ee, ikinci namazı kıldık. Ben bakma... ...Rakım'ın yazı. cel hı hı. Bir süre sonra... ...mezim beni uyardı. Yahu hadi dedi gidip camiyi kapatacağım... ...sen de çıktı <gülüyor> İşim gücüm var... ...diyor adam. Haklı adam yani. yarım <gülüyor> saat geçmiş... ...adam da beklemiş beni yani. Maşallah. Bakıyor evet. yazı böyle. Tabii söylemelik de biliyoruz. Yani yaşın var. <gülüyor> evet. Sökmeye çalışıyoruz. Tabii müthiş bir istif falan yani. E, ama nasıl? E, çünkü bir ilkbahar yani fiziksel şartlar sizi zorlamıyor. Hı -hı. Şimdiki gibi yoğun trafik yok. Filan e, falan eve gitmek daha kolay. Şimdi yani ben İstanbul'da yaşayan insanlara Cenab-ı Rabb'ül Alemin imdad etsin diyorum. Evet. Çünkü aman ya Rabbi yani. Kızım Anadolu'ya, e, Batı'da bir İzmir'den bir kazasına yerleşti. E, İstanbul'dan bunaldığım zaman onun yanına kaçıyorum. O da diyor ki burası çok rahat baba her zaman gelin diyor yani. Bu fiziksel şartlar e, genç yaşlı e, çok insanları mustar hale koyuyor. Hocam... E, Buna bir çare bulmamız evet, lazım. Evet. Ne güzel bir noktada bıraktık. E, Musiki'den geldik şehire geldik. Önümüzdeki programda şehri konuşacağız. inşallah. Eyvallah peki, peki. Şehrin içinde kaybolan musikiyi konuşalım Eyvallah, inşallah. Eyvallah peki efendim. Peki Dinize efendim. gönlünüze bereket. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. Kıymetli dinleyenler Gönül Sadası'nın sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.